Alçık Radyo Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Bir Yeşil Dalga Programı'na da hoş geldiniz. Ben Gökşen Şahin, ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta stüdyomuzda konuğumuz yok. Uzunca süreler ilk defa başımıza gelen bir konu bu. Biz de dedik biziz. Evet, kendi kendimize. kendimizi Esra ağrıyoruz. beni ağırlıyor, ben Esra'yı ağırlıyorum. <gülüyor> Karşılıklı e, bu hafta 2013 yılının çevre olaylarını değerlendireceğiz aslında. Dolayısıyla e, böyle bir yekün çıkarttığımız 2014'ün bu ilk günlerinde Geçen yılın bir yükünü çıkarttığımız ne oldu ne bitti diye konuşacağımız bir program olacak. E, kısaca söylemek gerekirse aslında e, 2013 yılında yereldeki mücadelelerin arttığını ve güçlendiğini gördük. Buna karşılık da bu doğaya zarar veren, çevre doğaya zarar veren ve tahrip eden projelerin de aynı şekilde hızlandığını aynı ve hı. projelerin boyutlarının büyüdüğünü gördük. Dolayısıyla bunları biraz biraz konuşmaya Çalışacağız bugün. O zaman en iyilerden başlayalım. 2013'te iyi olarak nasıl değerlendiriyoruz? Gökşen'e dediğin gibi ilk sırada bizim için bu yerel hareketlerin güçlenmesi en iyi olarak değerlendirdiğimiz olay. Örneğin Gerze'de kömürü yendi yerel halk diyebiliriz. Bu Sinop'un Gerze ilçesinde kömürle çalışan bir termik santral yapılması planı vardı. Beş yıldır da burada bir hukuki mücadele sürdürülüyordu ve hatta son iki buçuk yıldır da oradaki insanlar e, bizzat kendileri e, gidip e, bu saha e, termik santralinin yapılacağı sahada çadırlarda yaşadılar. Sırf bu inşaatı başlatmamak adına ve de sonunda da e, bütün bu mücadelenin sonucunda da e, başarıyı haklı, haklı olduklarını gördüler, gördüler. aslında. Çünkü Biraz ÇED raporunu onay gelmedi. Bakanlıktan e, hmm. ÇED raporu E, geri döndürüldü. E, da en önemli gerekçesi de e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görüşü oldu. Çünkü Termik Santral orman alanında e, yer alması planlanıyordu. E, onun olumsuz görüşü sonucunda Çevreşecek Bakanlığı da e, ÇED raporunu e, iade etti. Bir diğer yine yerel mücadele e, başarısı da Kaz Dağları'ndan. E, burada da kal hepimiz bildiğimiz üzere bir altın e, madeni e, tehdidiyle karşı karşıyaydı kazdağların kazdağları Kaz ve e, son olarak da e, bir yürütmeyi durdurma kararı e, alındı burada. E, özellikle Aslında aynı günde 6 davaya birden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Birbirle bağlantılı Hı -hı. olarak açılmış davalar Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından. Evet, ve Çanakkale Çevre Platformu öncülüğünde de e, 2012 yılında ÇED raporunun yeterli inceleme ve değerlendirme yapılmadan e, onaylandığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Aslında hep sorun aynı yani şey farklı da olsa bütüncül ele alınmaması ister madencilik olsun ister HES bütün bu yatırımlarda yeterli bilimsel detaylı inceleme yapılmadan hep bu olumlu kararlar çıkıyor. Hani bakıldığında temelde sorun aynı ama işte yürütmeyi durdurma kararı çok büyük bir umut ışığı oldu dileriz mahkeme sonucu da aynı şekilde. Evet, yine yerel hareketlerden yani bu yıl umut verilen aslında çok fazla var. Yani örneğin burada yer veremediğimiz bir sürü yereldeki hı. hareket var. Hı. Biz sadece burayı yereldeki hareketlerin büyüdüğünü e, ve bunun 2013'ün en iyi, en umut verici olaylarından bir tanesi olduğunun altını çizmek için birkaç tane örnek, örnek koyduk. E, örneğin yani burada sözünü edemediğimiz Ahmetler'deki HES mücadelesi var hı. ki çok Aynen. önemliydi. E, buna benzer şekillerde farklı Eskilerle, taş ocaklarıyla. Aynen öyle. Türkiye'nin neredeyse her yerinde mücadele <gülüyor> edecek maalesef konu da çok. Ama hani dediğimiz gibi zaman geçtikçe insanlar çok daha bilinçli bir şekilde yaşadıkları yere sahip çıkıyorlar. Evet. Yani, bir, yani Türkiye'de ÇED ile ilgili süreçleri öğrenen insan sayısına baktığımızda bile aslında bunun da doğa mücadelesinin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Bir başka örnek de verirsek. Örneğin Artvin Tepe'deki maden hareketi. Bu aslında 30 yıldır devam eden bir mücadele. 30 yıldır o bölgede orası aslında bir koruma bölgesiydi. Tam koruma bölgesinin sınırları önce daraltılarak o sınırın dışında kalan alana maden lisansı verildi. Bu 90'lı yıllardan beri artık neredeyse 30 yıla geliyor. Burada bir madenle ilgili hem mücadele vardı hem dava süreçleri devam ediyordu. En son firma vazgeçmişti ama geçtiğimiz yıl yine firma e, orada maden lisansını aldı. Bunun üzerine 258 kişi madencilik lisansının iptali için dava açtı. Bunlar e, kurum ve kuruluşlarda dahil 258 bileşen diyelim. Hı hı. Tema Vakfı da bu davacılardan bir tanesi. Burada e, hem dava süreci devam ederken hem de bölgede Türkiye'nin belki de son dönemdeki en büyük maden mitinglerinden bir tanesi hı hı. düzenlendi. Artvin'de 6000 kişinin gerçekleştirdiğim mitingde insanlar Artvin'deki meydana sığmadılar. Dolayısıyla bu da örneğin bize umut veren yereldeki mücadelelerden bir tanesiydi. Başka mesela iyi haberle devam edersek aslında yerelden çok arasına atlayacağız bir anda. Ee, çok kısa ben giriş yapayım istersen Hı -hı. sen devam et. İyi haberlerden bir başkası da e, bu verdikleri krediler ve finansman sistemleriyle dünyanın yatırımlarının nereye doğru yönleneceğine karar veren bazı kurumlar var. Bunları zaten hani kısaca söylersek Dünya Bankası, Avrupa Yatırma, Bölgesel Yatırım Bankaları gibi bankalar. Geçtiğimiz yıl önce Dünya Bankası, arkasından bizim bulunduğumuz bölgeyi ilgilendiren Avrupa Kalkınma Bankası ve en sonunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası enerji stratejilerini güncellediler. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu enerji stratejileri onların E, kredi verecekleri yatırımları belirleyecek. Burada iyi olan haber bu üç önemli bankada yatırım stratejilerinde enerji stratejilerinde uygulanabilir bir alternatifi olmayan ve çok nadir koşullar dışında kömürü desteklemeyeceklerini açıkladılar. Bu çok önemli bir adım. Çünkü iklim değişikliği konusunda aslında kötü haberde de değineceğiz. İklim değişikliğinde geldiğimiz son durumu ama iklim değişikliğine doğrudan katkısı olan Ve sadece iklim değişikliği değil aynı zamanda halk sağlığı, tarım, toprak sağlığı gibi konularda Hı. da ciddi etkileri bulunan kömürün artık en azından uluslararası düzeyde desteklenmeyeceğini görmüş olduk. Hı. Bu da hem iyi hem de çok önemli haberlerden bir tanesiydi 2013 için. Hı. Bir diğer haberimiz aslında yine enerji konusuyla ilgili. Hükümet yetkilileri de sonunda bize kulak vererek HES'lerin doğaya zarar verdiğini itiraf ettiler. Bu da çok önemli bir yani doğrudan yetkililerin ağzından böyle bir E, açıklamanın yapılması e, çok önemli e, ve artık 10 megawattan aşağı e, enerji üretecek keslere izin verilmeyeceği açıklandı. E, geçtiğimiz aylar Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda böyle bir açıklama yapıldı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yaptığı bir açıklamaydı. Dolayısıyla en üst düzeyden yapılmış bir açıklama olarak kabul Aynen. etmek mümkün. Evet ve... E, Bu, şuradan da soruyu da aslında insanın aklına getiriyor. E, bunca yıldır burada bir hep söylüyoruz işte zararları e, neden yapılmaması bu şekilde yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Ve sonunda e, yetkili kişiler de bunu kabul ediyor. Peki örneğin bir nükleer santral yapıldıktan 10 e, yıl sonra da evet e, nükleer santraller zararlıymış hakikaten diye açıklamada gelecek mi o zaman dedi. insan ister istemez böyle bir e, düşünceyi de geliştiriyor. Ama Aslında yapmadan önce biz sorunu y yeterince araştırsak belki de hiç bugünlere bu gelmeden kadar tahribat yapılmadan çünkü hep üst, altın çizimli o geri dönüşü olmayacak şekilde çevre zarar görüyor hani tabii ki de doğanın bir e, kendini yenileme kapasitesi ve süresi var ve biz onu aşıyoruz esas e, kritik olan da o böyle bir açıklama bunun sonucunda da umarım e, umarız ki somut adımlar da atılır. Hen, henüz onunla ilgili bir adım atılmadı, ne biliyoruz ama umarız yani en azından e bunun takipçisi. Aynen öyle bunun takipçisi olmak da bize düşüyor evet. ha, tabii ki. Ee, son habere geçelim o zaman, ondan sonra bir şarkı arası vererek e, 2013'ün çevre açısından kötü olaylarına geçelim. Orası biraz daha uzun sürecek <gülüyor> gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇yi haberlerimizden sonuncusu aslında yine e, bizim tema vakfı olarak çok önem verdiğimiz bir noktadan geliyor. Hayrettin Karaca'ya birleşmiş, birleşmiş milletler. Hayrettin Karaca'yı orman kahramanı seçti. Bu orman kahramanı her yıl dünyada yalnızca 5 kişiye verilen bir ödül. Hayrettin Karaca 2013 yılında bu 30 ülkeden 47 aday arasından seçilen 5 kişiden birisi oldu. Nasıl veriliyor bu ödül? Bu ödül özellikle küresel ölçekte. Ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve ormanları korumak için sessiz ama kahramanca işler yapan insanlara veriliyor. Dolayısıyla e, devlet yetkilisi değil ama sıradan vatandaşlara Vatandaşım. veriliyor. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. Bu, bu bizim için aslında yerel hareketler diyoruz. Yani bir kişinin işte Hayrettin Karacay'dan söz ediyorsak yine Hayrettin Karacanın sözüyle. Konuya gelelim. Bir kişi çok önemlidir çünkü bir kişi ikinci kişiyi bulur Hı -hı. ve yanına getirir. Yüzbine de böyle Hı -hı. ulaşırsın diye. Dolayısıyla aslında Hayrettin Karaca'ya verilen bu Orman Kahramanı ödülü, bütün Türkiye'deki bu konuyla ilgili çalışan insanların gıyabında verilmiş oldu. Hı -hı. Buradan da herkesi bir kez daha teşekkür edelim. Hı -hı. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim. E, madem bazı iyi yerleri hani söz ettik, şimdi çevre olaylarının kötülerine geçeceğiz. Petey Smith'ten Up There, Down There'ı dinleyelim. Bazı yerlerde daha iyi, bazı yerlerde daha, daha kötü, kötü. <gülüyor> diye. I'm switched on on Cats like us are obsolete. Hey man, don't breathe on my feet. These poets were inside out. Never but is a soldier. Angels had those abstract lights. And the borders of heaven zipped up tight. Evet Yeşil Dalga programında tekrar sizlerle beraberiz. Patti Smith'ten Up There Down There'i dinledik. Tekrar 2013'ün çevre olaylarını değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde ilk 10 dakikamızda e, 2013'ün çevre açısından yeni iyi olaylarını değerlendirmiştik. Geldik şimdi kötü olaylara. Biraz i̇çimiz ee, karar evet. şimdi. Ama ee, bizden sonra yine e, şarkıyla herhalde bitirirler. <gülüyor> o yüzden öyle bir telafi edebiliriz belki. İstiyorsan evet. başlayalım. Tamam. Ee, şimdi 2013 yılının en kötü olayı deyince aslında 2013'te, 2012'de de belki bunu yine söylerdik. 2011'de de 3. Köprü İstanbul'un e, çok büyük bir tehdidi var. E, o hala e, geçerli maalesef. 3. Köprü e, ne oldu 2013 yılında? E, temeli atıldı. geçtim 29 Mayıs tarihinde e, yürütülen bütün bu e, mücadeleler, sivil toplum kuruluşları... Ee, bireysel mücadeleler, e, hukuki mücadeleler devam ederken bunlar hiç yokmuşçasına e, bir müjdeli haber şeklinde bu temel atıldı. Şimdi Üçüncü Köprü ile ilgili hep e, dediğimiz sorunların en başında e, planı yok, çedi yok ve Üçüncü Köprü bu yüzden de kaçak diyorduk. E, bunun bir önemli noktası da E, bu kaçak dedik haklı çıktık yani hem temel atıldı temel atıldıktan sonra işte inşaat başladı ağaç kesimleri başladı ve planları imar planları e, köprünün iptal edildi neden güzergah değiştirilecek diye e, bu aslında e, bu kadar büyük bir projenin yapım şeklinin ne kadar yanlış olduğunu, yani yapılır e, örneğin planı olur plan kararları tartışılır yine yanlış olduğu söylenir o ayrı ama. Planı, üst ölçekli bir plan olmadan yapılıp inşaat başladıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi artık olabilecek inşaat en... başladıktan sonra güzergahının değiştirilmesi Köpr şeyin, köprünün zaten başlatın, köprünün, başlangıçtan, evet. e, ne kadar yanlış bir noktadan e, yapımına başlandığını e, gösteriyor. E, Çünkü yani bu neden yanlış tekrar, tekrar olacak ama hani bir İstanbul'un planı var. yüz bin ölçekli, bir bölü yüz bin ölçekli çevre düzeni planı. İşte İstanbul'un anayasası dendiği yani bütün genel hatlarıyla şehir nasıl gelişmeli, gelişmeli mi, büyümeli mi, büyümemeli mi? Bunların hepsinin e, stratejik olarak e, belirlendi bir plan var. Bu plan diyor ki şehir kesinlikle kuzeye büyümemeli. E, zaten kuzey neden şu ana kadar İstanbul'un tarihine de bakacak olursak genelde doğu batı ekseninde gelişmiş Bunda kendiliğinden olmamış zaten evet. kuzeyde ormanlar var su havzaları var bu yüzden şu ana kadar öyle bir doğu batı şey, ekseninde gelişme olmuş ama biz şimdi inatla son dönemlere bu ilk köprüden sonra özellikle artıyor baktığımızda kuzeye doğru bir çünkü orman olarak görünmüyor orası boş bir arazi yapı yapılabilecek bir arazi olarak Orası öyle görülmüyor aslında, orası hala orman olarak görünüyor ama mantık yani da, bakış açısında, bakış açısında evet, bakış açısında ormanlar artık öyle inşaata açabileceğin araziler için, olarak görülmeye başlandığı için ormanlık alanlar şehir şu son dönemde hiç olmadığı kadar kuzeye doğru büyümeye başladı ve hızlanarak da bu büyüme artıyor. Çedi yok ikinci nokta en önemli yani çevresel etki değerlendirme raporu yapılmadı. Bunu da birazdan mevzuat kısmında anlatacağız. Hı hı. Sadece tek bir cümle nedeniyle bu kadar büyük bir proje bu süreçten muaf tutuldu. Çedi yok, planı yok. Dolayısıyla başlandı Güzel güzergahı değiştirildi. Onca inşaat ilerlemişken böyle bir değişiklik yapıldı. Ee, Buradan istiyorsan hemen ikinci kötü habere geçelim. İkinci kötü haberimiz de zaten tam da bu işte o az önce sözünü ettiğin. ÇED mevzuatındaki tek cümlelik, ÇED e, çevresel etki değerlenme kanunundaki tek cümlelik değişiklikle ilgili. E, baktığımız zaman çevre mevzuatı, ikinci kötü haberimiz de aslında, çevre mevzuatı artık çevresel yıkımın önünü açar <gülüyor> hale geldi. E, ÇED yönetmeliği bunun tek örneği değil. Daha önceki programlarımızda biz e, Temel Vakfı Hukuk Danışmanı Ömer Aykul'la beraber uzun uzun ÇED yönetmeliğindeki bu değişiklikleri konuşmuştuk. Bir kısaca tek cümleyle hatırlamak gerekirse... Ee, çevresi etki değerlendirme yönetmeliğini 1997 yılından önce yatırım programına alınmış e, projelerin ÇED sürecinden muaf tutulması eklendi. Bu üçüncü köprüyü ÇED'den muaf tutuyor. Onun dışında da aslında Çok yani bir hani nasıl diyelim doğayı korumak yönünde hiçbir anlam içermiyor. 97'den Hı. önce bir projeyi yapmış olabilirsiniz. Projeyi kağıda da dökmüş olabilirsiniz ama 3. köprü kağıda dökülmemiş bir projeydi 97'den önce. Sadece yatırım Hadi, programına alındı yani orada bir birkaç lira e, bütçeyle, onu göstermek, evet. bütçe yer ayırmak demek. Ondan sonra e, bunu yatırım programına alabilirsiniz ama bu demek değil ki o bölgenin ekosisteminde değişiklik olmadığı. O yüzden çed sürecinden muaf tutabilirsiniz. İşte Hı -hı. yani üçüncü köprü çedden muaf. Ama kaç yüz bin tane ağaç kesildi. Oradaki bütün sulak arazilerde yapılan e, nasıl diyeyim? Sulak arazilerin kurutulması, o bölgedeki kuş göç yollarının Hı -hı. Hı -hı. E, yok edilmesi. Oradaki ormanın ekosistemiyle beraber florası, faunası, hayvanlarıyla, bitkileriyle beraber yok edilmesi bunların hepsinin önünü açtı hı hı. bu yönetmelik değişikliği. Bir ikincisi de örneğin çok aslında yönetmelik değişikliği var bu süreçte. Bir de ufak Hah, bir şey buyur. yönetmelik değişti aynı zamanda bu ÇED ile ilgili olan bu madde ka çevre kanunu da eklendi. Bunun da evet. anlamı şu demek yönetmeliğe e, dava açılabilir. Zaten daha önce danışta iptal etmişti bu maddeyi. Yönetmeliğe tekrar eklediler. Sonra herhalde tekrar iptal edilebileceği akıllarına geldi ki çevre kanununa Kanun eklenerek evet. e, vatandaşların işte sivil toplum kuruluşlarının e, dava açma e, riskini de ortadan kaldırmış oldular. Yani bu işte çevresel çevre yönetmeliğinin çevreyi Çevresel yıkımın önünü açmasında örneklerinden bir tanesi hı hı. bir diğeri de elektrik piyasası kanunu ee, kanunun geçici 8. maddesinde şöyle bir ifade var tüm kamu enerji üreticileri özelleştirilseler dahi çevre izin ve yatırımlarından 2021 yılın sonuna kadar muaf tutulabilecekler. 2018 yılına kadar muaf tutulacaklar sonra meclisten geçen işte mecliste bir karar alınırsa bu 3 yıl daha uzatılabilecek ve 2021 yılı sonuna kadar muaf tutulabilecekler bu şu demek termik santrali yapıyor musunuz hiçbir çevresel etkisini değerlendirmenize gerek yok bütün çevresel mevzuattan muaf tutuyorsunuz istediği kadar kirletebilir yani Türkiye'de zaten kullanılan liyit kömürlerindeki arsenik oranı bile açıklanmıyor civa oranı bile açıklanmıyor. Zaten. Zaten o yüzden Yetince işte aynen aslında. öyle halk sağlığıyla en basitinden bakalım. Hadi çevresel yıkımının önüne geçtik. Halk sağlığı açısından bile nasıl zarar verdiğini bilemiyoruz. Ama dönüp baktığımızda bunların hepsinin kontrolü bütün çevresel mevzuattan muaf tutulacaklar. Dolayısıyla hani hepimize ciddi büyük bir yer geçmiş olsun diyebiliyoruz bununla ilgili. gelmesi iptal edilmeli bence. Muafiyet e, kavramının e, kaldırılmasını <gülüyor> değil mi Çevresel ediyorum. mevzuattan muafiyet kaldırılsa işimiz rahatlayacak. Bir diğeri de e, bu yıl yapılan petrol kanunu ile orman alanlarında petrol arama ve çıkartmanın önü açılmış Açıldı. oldu. E, bu da yine ciddi çevresel yıkımın önüne açan konulardan bir tanesi. E, bununla beraber aslında daha böyle bir sürü küçük küçük mevzuattaki değişikliklerle hı, beraber hı, hı. çevresel yıkımın da önü hızlı bir şekilde açılmış oldu. İstiyorsan bir başkasına geçelim. Bir başkası da nükleer enerjiyle ilgili olarak. Hep görüyoruz Avrupa'da nükleer enerjiden ülkeler vazgeçiyor. Enerji politikalarını nükleersiz bir şekilde geliştiriyorlar. Ama Türkiye tam tersi yine Akkuyu'dan sonra Sinop için de Japonya ile ikinci nükleer santralimiz için anlaşma imzalandı. Fukushima da gördük bunun en kötü örneğini bir deprem sonucu kaza yaşandı ve hala yani kaza yaşandı ve bitmedi etkileri devam ediyor işte geçen gün haberlerde okuduk ee, Amerika kıyılarında San Francisco'ya Francisco yani. sızıntı ulaştı dolayısıyla bu hani bütün çevresel felaketlerin çok kötü sonuçları oluyor ama nükleer kazalar nükleer santrallerin riskleri diğer hiçbir Kazaya benzemiyor tüm dünyayı hı. ve yani kontrol edilemeyecek bir şekilde e, etkiliyor. Evet. E, o yüzden Şu an Türkiye'de hı. iki tane nükleer santral projesi yani hı. iki tane nükleer santral için anlaşma imzalanmış bulunuyor. Bir tanesi Çernobil'in yaşandığı Rusya ile öteki de Fukushima felaketinin yaşandığı Japonya, Japonya ile. Dolayısıyla aslında nükleer santralin başlı başına güvenli olmadığını bize gösteren bile hı. yani bu, bu veri bile nın güvenli olmadığını bize göstermeye yetiyor değil. Ve veririz. E, sen şey de söyleyebilirsin istersen yani Akkuyu santrali ile ilgili kullanacak teknolojinin yapım yine diğer konularda olduğu gibi yani insanlar yani güvenemiyoruz da e, yeterince. Akkuyu'nun bence işte Akkuyu'nun ÇED raporu 3000 sayfalık ÇED raporu Hı. Bakanlığa teslim edildi. E, ÇED raporunun içinde en önemli şey nedir nükleer santral deyince akla gelen atıklardır. Hı. İkincisi yaptın, kullandın, sonra ne yapacaksın? Yani onu nasıl sökeceksin mi çünkü kendisi radyoaktif bir şeye dönüşmüş oluyor orada. Onun söküm aşamasını planlaman Hı. lazım. Düğmeyi kapattım, <gülüyor> dükkanı kapattım, çıktım gittim Hı -hı. olmuyor. E, ÇED raporunda bu iki nokta açık. Hı -hı. Bununla ilgili diyorlar ki işte e, söküm aşamasına geldiğinde o aşamada bir ÇED raporu hazırlanıp o zaman bakılacaktır. O Allah ne verdiyse ona o zamana bırakılıyor. Atıklar konusunda da e, iki ihtimalden söz ediliyor. Bir tanesi diyor ki Ee, Rusya ile yer anlaşma imzalanırsa atıklar Rusya'ya gönderilebilecek. Ee, diğer ihtimalle diğer ihtimaller değerlendirilecek. Dolayısıyla hakikaten yani dünyanın en tehlikeli silahıyla gözümüz kapalı oynamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu da e, bu yılın en çevre açısından ve hatta insan sağlığı ve hatta hepimizin yaşama açısından en tehlikeli ve en... Kötü haberlerden bir tanesiydi. E, ufak bir e, haber de verelim hemen. E, bu Mersin-Adana çevre düzeni planı onarlandı. Mersin-Karaman'da yapılmıştı ama e, o iptal edildi. Mersin-Adana çevre düzeni planında da Akkuyu santrali yer alıyor maalesef. E, Birçok e, Mersin ve oradan e, çevreden e, itiraz edildi planı. E, biz de tem vakfı olarak da e, geçtiğimiz haftalarda davamızı açtık e, Akkuyu ile ilgili bölümünde iptal için. Evet, onu da takip etmeye devam Hı -hı. ediyoruz. Önümüzdeki yılda da büyük ihtimalle yine bu listede göreceğimiz maddelerden bir tanesi <gülüyor> olabilir. Son konuya gelelim artık. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Hı -hı. Ee, son noktada artık iklim değişikliğine geldiğimiz durum herhalde. Bu yıl, e, Eylül, pardon bu yıl değil artık geçen yıl, 2013 yılının Eylül ayında e, bilim insanları, hükümetler arası iklim değişikliği paneli, yani iklim değişikliği konusunda yapılan tüm araştırmaları, ...inceleyip değerlendirip e, altına hükümetlerin de imza attığı bir değerlendirme raporu yayınlayan organ. Türkiye'de bu raporun altına imza atıyor. E, bu raporun e, ilk bölümü yayınlandı. İlk bölümünü çok kısaca özetlemek gerekirse ilk bölümde diyor ki iklimleşikliği var. İnsan kaynaklı ve acilen harekete geçmeniz lazım. Bu insan kaynaklı olması işte sen benden bahsetmiyoruz aslında. Ee, ...bu fosil yakıt yatırımlarından... çevresel konunun evet, yani sonucu. Dolayısıyla aslında... ...artık iklim değişikliği konusunda... ...hızlıca harekete geçmemiz gerekiyor. Yine raporun belirttiğine göre... ...atmosfer ve okyanuslar ısındı. Dünyadaki kar ve buzul miktarı azaldı. Deniz seviyesi yükseldi. Sera gazları... ...atmosferde şimdiye kadar... ...son 800 bin yıldır hiç gelmedikleri bir seviyeye geldiler. Dolayısıyla aslında hepimiz... ...çok ciddi bir risk altındayız. Bununla ilgili... E, acilen harekete geçilmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet. Yani böyle kısaca hızlı hızlı değerlendirmeye çalıştık ama aslında çok şey oldu çok... E, 2013 yılında. Bunları da e, en yani yerel hareketleri bile sadece bir program yapsak e, başlı başına yapabilirdik. Hı hı. Ama kısaca derleyip toparlayarak 2013 yılının çevre olaylarını böyle derlemeye çalıştık. Önümüzdeki hafta görüşmek, görüşmek üzere. Güzel. Şimdilik hoşça kalın. hoşçakalın. kalın.